Türkçe peri Masalları Kavalcı Tidu Evvel zaman içinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan bir köylü varmış. Ekmeklerini kazanmak için hepsi tarlada canla başla çalışırlarmış. Çiftçinin en geç oğlu Tidu dışında herkes çok sıkı çalışırmış. Tedu ailesinin ısrarına rağmen tüm gün yatağında yatar ve hiçbir işin ucundan tutmaya yanaşmazmış bile. Eğer ailesinin ısrarı artarsa ormana çekilirmiş. Orada ağaçların gölgesinde keyifle yatar veya flütünü çalarmış. Bir gün yine flütünü çalarken bir adam yanından geçmiş. Flütü ne güzel çalıyorsun. Çok teşekkür ederim. Keşke tüm gün hiçbir iş yapmadan flütümü çalabilsem ve krallığın en zengin adamı olabilsem. Hiçbir insan boşta gezerek hayallerine ulaşamaz genç adam. Ayrıca kimse çalışmadan zengin olamaz. Ama ben çalışmaktan nefret ediyorum. Neden flütünü ya da kavalını etrafındaki insanlara çalmıyorsun? Kavalım yok ve onu alacak kadar param da yok ne yazık ki. Flütünü çalmaya devam et. Sonunda kaval alacak paran olacaktır. Böylece Tidu, flütünü köydeki insanlara çalmaya başlamış. O kadar güzel çalıyormuş ki, insanlar zevkle şapkasına para koyuyorlarmış. Sonunda Tidoo büyük bir kaval seti alacak parayı biriktirmiş. Kavalını flütten daha da iyi çalıyormuş. Bir zaman sonra etraftaki 20 köydeki tüm düğün ve şenliklerin hepsine kaval çalması için onu davet etmeye başlamışlar. Tidoo daha önce böyle güzel bir müzik hayatımızda dinlemedik. Sanatını ödüllendirecek değerde bir şey bulmakta zorlanıyorum doğrusu. Ama şimdilik performansın için şu bin altın parayı kabul et lütfen. Teşekkür ederim efendim. Ama bu zenginlik Tidoo'yu sadece mutlu etmiyor, aynı zamanda daha da açgözlü yapıyormuş. Evinden ayrılalı uzun zaman olmuş ama ailesinin yanına dönmek yerine Kung'la şehrine gitmeye karar vermiş. Denilene göre Kungla'daki her aile elli kralın toplamından daha zenginmiş. Param! Tüm param nereye gitti? Ah! Kungla'da çaldığımı düşünsene daha da zengin biri olurum. Tidu tüm servetini ve kavalını almış ve Kungla'ya giden bir gemiye atlamış. Ama Tidu para vermeyi reddetmiş. Çok parası olmasına rağmen hiç parası olmadığı yalanını söylemiş. Affedersiniz bayım, biletiniz lütfen. Benim biletim yok. Üzgünüm ama biletsiz binmenize izin veremem. Ama ben fakir bir adamım. Param olsa emin olun bilet alırdım. Çok üzgünüm. Gemicilerden biri... Tidu'yu tanımış. Daha önce kaval çalarken onu dinlemiş. Arkasından gizlice seslenmiş. Şşş, buradayım. Sen ünlü kaval sanatçısı değil misin? Evet. Bilet parasından daha çok paran olduğunu biliyorum. Ama yine de ne kadar güzel çaldığını da biliyorum. bilmene izin vereceğim. Gece olunca suya atla ve teknenin arkasında yüz... Kaptanın seni yukarı almasını sağlayacağım. Kaptana buraya kadar geminin arkasında yüzdüğünü söyle. Tidu o kadar cimrileşmiş ki bu tuhaf plana kabul etmiş. Gece gemici kabinden çıkmış ve suya atlamış. Gemiciler bağırmış. Geminin arkasında yüzen biri var. Geminin arkasında yüzen biri var ama galiba boğuluyor. Çabuk! Yukarı çekmek için ipi getirin, çabuk! Yardım edin! Yardım edin! Tidu'yu yukarı çekmişler. Buraya nasıl geldin? Biletsiz gemiye binmeme izin vermediğiniz için ben de arkanızdan yüzdüm. Ama bir yerde gücüm kesildi. Eğer beni yukarı çekmeseydiniz muhtemelen boğulmuştum. Sekiz saattir bizim arkamızdan mı yüzüyorsun? Kungla'ya gitmek için bu kadar çaresiz olduğunu bilmiyordum. Bize katıl hemen. Böylece Tidu'nun gemide kalmasına izin verilmiş. Birkaç gün sonra gemi Kungla'ya demirledi. Tidu, Kungla sokaklarında yürürken gördüğü altın kapılı evlerden. İnsanların bindiği değerli taşlarla süslenmiş arabalardan dolayı büyülenmiş. Sıradan market satıcıları bile sanki bir soylu prens ve prenses gibi görünüyorlarmış. Burada talihim dönebilir. Gel, Kungla'da bir bulaşıkçı bile başka yerdeki bir müzisyenden on kat fazla para kazanabilir. Bir bulaşıkçının müzisyenden daha fazla para kazandığını duyan Tidu, kavalını bırakıp bulaşıkçı olmaya karar vermiş ve böylece... Kendine büyük bir konakta iş bulmuş. Bir ay böyle çalıştıktan sonra... Hizmetinden çok memnunum. Al bakalım maaşın. Tidu bir ayda tüm yıl kazandığının on katı daha çok kazanmış. Ama ne kadar kazanırsa Tidoo daha fazlasını istemiş. Tidoo o kadar çok açgözlü ve cimri olmuş ki yeni kıyafet almayı bırakmış. Eski ve yırtık elbiselerini giymeye devam etmiş. Bir gün patronu onu görmüş. ''Bulaşıkçı, gidip kendine yeni bir kıyafet alsan çok iyi olur. Yoksa evden ayrıl. Evimde böyle fakir görünen bir hizmetçi istemem. İnsanlar sana az para verdiğimi düşünecekler. Buna asla izin veremem.'' Patronu onu böyle azarladığında Tedu'nun kalbi perişan olmuş. Kendi köyünde bir zamanlar ona duyulan övgü ve saykıyı özler olmuş. Kırılan kalbini yatıştırmak için şehirdeki gölün kenarına çekilmiş, oturmuş suya doğru bakarken tanıdık bir yüzün yansımasını görmüş. Tedo ona bakmış. Bu ona müzik yapmaya başlamasını tavsiye eden adammış. Sen. Görüyorum ki beni hatırladın. Paraya olan açtığın hafızanı demek ki silmemiş. Çok param var ama saygıyı özlüyorum. Müzikle çarparken bulaşıkçı olarak nasıl mutlu olabilirsin ki? Fazladan birkaç para için kutsandığın yeteneğinden vazgeçtin. Bu keyifsizliğin saygı eksikliğinden değil, açgözlülüğünün bir eseri. Peki ne yapmalıyım? Bir kez bana yol gösterdin. Lütfen, bana tekrar yol göster. Yol aynı. Paranın açgözlülüğünü unut ve tekrar çalmaya başla. Ama performansın için kimseden para isteme. Göreceksin, çok iyi ödüllendirileceksin. Ama benim pratiğim yok ki. Tekrardan eskisi gibi çalabileceğimden de hiç emin değilim. Böylesine muhteşem bir yeteneği ziyan etmen ne yazık. Pratik yap. Eminim ki eskisi kadar iyi olacaksın. O zamana kadar yetecek paran da var. Tamam, dediğin gibi yapacağım. Böylece Tidu tekrardan kaval çalmaya başlamış. Ve çok sürmeden eskisi kadar, hatta eskisinden daha iyi olmuş. Müziği o kadar tatlıymış ki, oranın en zengin adamlarından biri olana kadar Kungla'nın... Zengin halkı onu bir servetle ödüllendirmiş. Ama Tidu şimdi değişmiş. Ailesinin yanına geri dönmeyi özlemiş. Böylece bir gemi satın almış ve servetiyle evine yelken geçmiş. Ama ne yazık ki gemisi büyük bir fırtınaya yakınlanmış. Ve Tidoo'nun servetiyle bir fırtınaya Neyse ki Tidu kurtulmuş. ...ve yabancı bir adaya vurmuş. Neredeyim ben? Yoksa her şeyimi fırtınada mı kaybettim? Aaa! Tedu çok acıkmış. Ve yiyecek bir şeyler bulmak için adayı keşfetmiş. Sonunda elma dolu bir ağaç ve... ...salkım salkım fındık bulmuş. Çok aç olduğu için ikisinden de toplamış. Yemek için tekrar sahile dönmüş. Ama birkaç ısırık aldıktan sonra burnu o kadar uzamış ki neredeyse ayaklarına değecekmiş. Bu da ne böyle? Böyle nasıl yaşayabilirim ki? Sersem bir şekilde bir avuç fındığı ağzına atmış. Böylece burnunun tekrar eskisi gibi olduğunu görmüş. Bu meyveler sihirli. En azından açlıktan ölmeyeceğim. Kaybettiğim servetim de umurumda değil. Para hayatı daha rahat yapabilir ama kalp acısını asla dindiremez. Ama keşke çalmak için kavalım olsaydı yanımda. Ah. Bir anda gökyüzü gürlemiş ve Tedu gökyüzünde o adamın yüzünü görmüş. Tedu sonunda hayatta neyin önemli olduğunu öğrendiğin için çok mutluyum. Servetini kaybettiğin için mutsuz değilsin. Bu yüzden kavalını sana geri veriyorum. Yakında kurtarılacaksın. Rivera krallığında bir kral var. O çok kibirlidir ve o ailesinin dünyadaki en güzel insanlar olduklarını düşünüyor. Sırf iyi giyinmişler diye insanları esir ediyor. Bu elmaları ve fındıkları ona bir ders vermek için kullan eve geri dönecek kadar para kazan. Tedu hemen iki sepet yapmış. Birine elmaları, diğerine de fındıkları doldurmuş ve beklenmiş. Sonunda uzaklardan gelen bir gemi görmüş. Tedu gemiye doğru bağırmış ve kurtulmuş. Gemi Rivera denen bir krallığa demir atmış. Tedu tanınmayacak şekilde kendini gizlemiş. Elma dolu sepeti almış. Ve saraya gitmiş. Güneş kadar altın gibi taze, kütür kütür tatlı elmalar. Güneş kadar altın gibi taze, kütür kütür tatlı elmalar. Aşçı, kraliyet ailesine elmalı kurabiye yapmak için o anda elma arıyormuş. Bu yüzden Tidu'yu çağırmış. Hey! Elma satıcısı buraya gel. Elmaların krala servis edecek kadar iyi mi? Aaa! Bunlardan daha iyi elma görmemişsindir bence. Bir bak ve kendin karar ver istersen. Gerçekten iyi görünüyorlar. Pekala, tüm sepeti alacağım. Tidu aceleyle parayı almış ve aşçı elmalardan bir ısırık almadan önce oradan uzaklaşmış. Birkaç gün geçmiş ve Tidu sabırla beklemiş. Sonunda kraliyet ailesinin çok hastalandığına dair söylentiler çıkmış ve bir gün bir duyuru yapılmış. Herkes dinlesin. Saraydan özel bir mesaj var. Kraliyet ailesi elmalardan doğan tuhaf bir hastalığa yakalanmış. Hastalık hayatlarını tehdit etmiyor ama tuhaf bir şekilde burunlarını etkiliyormuş. Her kim bu hastalığa bir çare getirirse krallığın yarısına sahip olacak. Bunu duyan Tidu, Fındıklardan bir toz yapmış ve kendini doktor olarak tanıtmış. Fındıklarla birlikte saraya girmiş. Kralın hastalığı için tedavim var. Aileden herkes bundan beş kaşık dolusu alsın ve sabaha kadar iyi olacaklar. Ve tabii ki kraliyet ailesi uzun burunlarından kurtulmuşlar. Ve kral Tedu'ya ödülünü takdim etmiş. Bizi iyileştirdin. Ve ben de söz verdiğim gibi ödülünü vereceğim. Ama sana krallığımın yarısından daha fazlasını vermek istiyorum. Benden ne dilersin? Efendim, duydum ki yalnızca iyi giyindiklerini düşündüğünüz insanları tutsak etmişsiniz. Onları bırakın majesteleri. Öyle olsun bakalım. Entelektüel olmaya ve iyi giyinmeye olan kibirim sonsuza kadar yok oldu. Ve tüm tutsakların salınmasını çoktan emrettim. Krallığımın yarısını vermek dışında senin için ne yap? Krallığınızın yarısını istemiyorum efendim. Sadece eve gitmek için bir gemi ve birkaç dönüm arazi almak için de para vermenizi istiyorum. Peki Pekala. Böylece kral, Tidu'ya en iyi gemilerinden birini vermiş ve içini bir hazineyle doldurmuş. Tidu eve dönmüş, büyük bir arazi satın almış, bir konak inşa etmiş ve kaval çalarak ailesiyle birlikte sonsuza kadar mutlu yaşamış. Zenginliğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmış ve bir daha asla tembel veya açgözlü olmamış. Zenginlik ve güzellik yok olabilir ama yetenek ve çalışkanlık asla sizi terk etmez.